bir Müslüman Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman melekler onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olsun, bir sahip olsun, bir cüz olsun, Kur'an'ın bütününü okuyup hatmetmek olsun. Melekler onun beş şey elde edeceğini hesap ederek onu dinlerler. Bu şu demektir. Biz Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman ortaya beş sonuç çıkar. Bunların birincisi Kur'an-ı Kerim'den sevap kazanırız. Tıpkı Cuma namazına gidince sevap kazandığımız gibi. Bizzat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sevaptan söz etmektedir. Buyuruyor ki, Kur'an okuyan okuduğu her harf için on sevap kazanır. Devamı var hadis-i şerifin, burada duralım. Sonra da örnek veriyor. Bakın diyor, Elif Lam Mim Bakara suresinin ilk ayeti Bunu siz Bir harf zannetmeyesiniz diyor Elif Lam Mim Üç harftir buyuruyor Elif bir harftir Lam bir harftir Mim bir harftir Dolayısıyla bir müslüman ''Elif, la, mim min, sadakallahul azim'' deyip bırakıp gitse, bundan otuz sevap kazanmış olur. Peki bu otuz sevabı ölçebilir miyiz? Kaç gram geliyor? Veya nerede, nasıl kullanılacak? Çok basit hesap. Kıyamet günü Allahu Teala cennete mi? Yoksa cehennemde temizlenip cennete mi diye tarttığı zaman amellerimizi, kafirler için böyle bir şey yok mümin için, neyimizi tartacak? Günahlarımızı ve sevaplarımızı tartacak. O gün Elif Lammim diyen bir Müslüman Kur'an okumak niyetiyle, 30 sevap kazandı mı? Kazandı. Aynı gün sadece başka bir iş yapmadığını kabul edelim. 30 sevap kazandı. Aynı gün filancanın gıybetini yaparak, müzik dinleyerek vesaire günah işleyerek de 30 günah kazandı diyelim. Onların da bir günahı var çünkü. Onlardan da bir gram gram Tane tane topluyoruz. Sevaplardan da gram gram topluyoruz. Birine seyyiye diyoruz, günah. Öbürüne hesene diyoruz, sevap. İkisini de topluyoruz. Kıyamet günü sadece o gün yaşadığını kabul edelim Müslümanın. Otuz günah, otuz sevapla dirilecek mi? Dirilecek. Mümin olduğu için direkt cehenneme gitmeyecek. Hesap yerine gelecek. Hesap yerinden sonra Sırat Köprüsü'ne geçecek. Burada net artılacak günahlar ve sevaplar. 30 günah, 30 sevap. Eşit kaldı mı? Kaldı. Bir sevap olsa cennete gidecek mi? Gidecek. Hesap belli. Nedir o bir sevap? Zalikel kitabı deyip ayetin devamını okusaydı, oradaki her harften de on sevap kazansaydı, o gün... Yani hesabının yapıldığı gün hiçbir zorluk çekmeyecekti. Kıyamet günü, hafız olan olmayan, ezber bilen bilmeyen, her mümin çok büyük hasretler çekecektir. Keşke merdivenden inerken, boş durmasaydım da, bir Fatiha'yı fazla okusaydım, şimdi yüz binlerce sevabım olurdu, diyecek. Çünkü sevaplar bir bir tartılıyor mizanda. Evet, mümin Kur'an okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim'den sevap elde eder. Aynı zamanda günahları da dökülür, derecesi yükselir. Ayrı. iki Kur'an ile kul Allah'a münacatını yapmış olur. Bunu ben bugünkü ifadeyle dillendireyim ikinci noktayı iletişimini kurmuş olur Allah ile öbür türlü kul Allah ile nasıl iletişim kuracak Kur'an'dan başka Allah ile iletişim kurulacak bir resmi alan resmi dil yok ki. üçüncüsü de Kur'an, şifa kaynağıdır. Dedik ki, bir mü'min Kur'an okurken beş sonuç çıkacak ondan dedik. Birincisi sevap elde ediyor, onu örneklendirdik. İkincisi, Allah ile münacaat yapıyor. Yani Allah ile iletişim kuruyor. Zaten mü'min Kur'an okurken, Allah'ı dinliyor, o konuşuyor diye Kur'an okur tersini de düşünür. Allah konuşuyor, ben dinliyorum. O şekilde de her ikisinde Allah ile iletişim kuruluyor demektir. Üçüncüsü de şifa kaynağımızdır. Dünyanın şehvetlerini bastırmak için, sıfırlamak için değil, bastırmak için Kur'an okumak. Kur'anla Allah'ı hatırlamak gerekir kalbimize şeytanın saldığı, salacağı şüphelerden kurtulmak için Kur'an okumak gerekir. İçimizde çoluk çocuktan, işten, güçten, siyasetten, olaylardan dolayı oluşabilecek üzüntüler, gam ve kederlerden kurtulmak için Ku Kur'an okumak gerekir. Hatta ve hatta bedenimizdeki hastalıkların iyileşmesinden çok bizim o hastalıkların hastası olmamamız için, yani hastalık bizi kahretmemesi için Kur'an okumak gerekir. Kur'an demek ki bir şifa kaynağı. Aynı şekilde Kur'an ilim kaynağıdır. Dördüncü noktada bu. Kur'an bize ilim de verecek. Ne ilmi verecek? Arapça bilsek de bilmesek de Kur'an bize Allah'ı hatırlatır. İlim bu değil mi? Kur'an bize cennete gitmemiz gerektiğini anlatır, ilim bu değil mi? Kur'an cehennemden kurtulmamızı anlatır, ilim bu değil mi? Arapça bilmeyen de Kur'an okuyorsun, namaz niye kılmıyorsun anlar. Faiz kelimesinin yasak olduğunu anlar mü'min. Elbette onun derin anlayışları da olur, o medreselerde olacak. Ama, Kur'an bize ana temayı, asıl maksadı Allah'ın izniyle anlatır. İster Arapça bilelim, ister İngilizce bilelim. Bir şey değişmez. Ve beşinci olarak da Kur'an amel kitabıdır. Ne yapacağımızı anlatır. Bu amel yukarıdaki dört şeyin birikimidir. Sevap, Allah ile iletişim, Kur'an'dan şifa elde etmek, ve Kur'an'dan ilim öğrenmek. Bu dört şeyi toparlayınca mümin amel etmeye başlar. Böylece Kur'an-ı Kerim bizim için Allah'ın indirdiği rahmet kitabına dönüşür. Aziz kardeşlerim, bu Kur'an elbette yücedir. Yüceliğine ölçü yoktur. Ama Kur'an gece vaktinde seher vakitlerinde çok daha yücedir. Kur'an güzel sesle, tecvidine uygun olduğu zaman, o mantıkla, o kurallara uygun okunduğu zaman çok daha güzeldir. Çok daha etkilidir. 5 şey sonuç bekliyoruz ya Kur'an-ı Kerim'den. Melekler bu 5 şeyin birikimini yazacak yazacaklar ya biiznillahü teâlâ, gece bunun için muhteşem. Güzel sesle, sesli ve tecvide uygun okumak çok daha muhteşem. Küçük bir not olarak ilave edebilirim ki, elbette bu geceden itibaren kalkıp bir cüz Kur'an okuyacağım seher vaktinde diye bir uygulama yapsak, Esneyerek, kendimizi yorarak bunu yaparız. Ama iki ay bunu ciddi bir şekilde sürdürsek, seher vaktinde meleklerin etrafında toplandığı, duaları reddolmaz bir mümin haline gelebiliriz Allah'ın izniyle. Bir satır okuyarak başlarız. Bir sayfa okuyarak bir ay sonra devam ederiz. O cüz olur, sonra üç cüz olur. Gün gelir. Osman ibn Affan gibi Radıyallahu anh Ebu Hanife gibi Rahmetullahi aleyh gecelik Hatimlere döner Biiznillah Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Velhamdülillahi Rabbil alemin Ve zekir fe inne zikra tenfa'un I <laughs> need